وَكُلَّ مُحُدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Arkadaşlar, el-akîdetül vasıtiyenin e, şerhini işlemeye devam ediyoruz. Muhammed Halil el-Harras'ın son olarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın kurtulan fırka olduğunu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 hevadan söz söyleme hakkına sahip değildir. Çünkü Allah Azza ve Celle ayette diyor ki ee, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ İnsanların kimisi de Allah'la ilgili bilgisizce konuşurlar. Allah'la ilgili bilgisizce konuşurlar. وَيَتَّبِي كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ Ey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 Yani bu fiillerden nedir kasıt? Verir. Rızkı yani verir, yağmuru, yağmuru, yağmuru yağdırır, diri öldürür diriltir, diriltir öldürür. hastaya şifa verir vesaire. Ey bu konuda ihtilaf yoktur yani. Bugün Yahudiler de bu sıfatı kabul ederler. Hristiyanlar da bu sıfatı kabul ederler. Ancak bu sıfatta ona ortakları vardır ayrı bir şey. وَقَالَتَ الْيَهُدُ عُزَيْرٍ اِبْنُ اللّٰهِ وَقَالَتَ النَّصَارَ الْمَسِحِ اِبْنُ اللّٰهِ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 Benzetiyor muyuz yaratılmışlara? Benzetmiyor muyuz? Hepsi ortadadır. Ve evet. mücesime doğru yolun ne olduğunu inşallah ifade edeceğiz. Çünkü Ali Şerif sallam diyor: فإن هذه işte bu ümmet ستفترق 73 fırkaya ayrılacak. كلها في النار hepsi ateştedir. Hepsi ateşte. Yani buraya kadar sanki bu ümmetten olmak ateşte gibi. İlla vahide. Sor ve Vesselam istisna yapıyor. İlla vahide. Ancak birisi müstesna. Kimdir onlar? Ve ana aleyhi ve ashabihi. Başka bir lafızda ve hiye Onlar cemaattir yani ehl-i sünnet ve cemaattir. Biz de biliyorsunuz bu fırkayı nasıl net olarak ortaya koyuyoruz? Diyoruz ki Ahzul kitabi ve sünneti ala fehmi ashabul ummah ya da ala fehmi selefil ummah.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 Arkadaşlar, vahyi getiren meleğin ismi nedir? Ce Cebrail. Cebrail'dir. Buna iman ediyor musunuz? Ediyoruz. Onun kanatları var mı? Var. var. Peki nasıldır? Susarız. Ya biz Cebrail'le ilgili bile aleyhisselam haddimizi, haddimizi aşmazken nasıl olur birileri bizi, bize çıkar der ki Yine bunlar müşebbihedir. <gülüyor> biz diyoruz ki Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki işte Cebrail'in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 dedi ki ey iman nasıl istewa ربنا على العرش dedi ki nasıl şey arş'ı etti? Dikkat ya Keyfe. Keyfe ne demek? Nasıl, nasıl? Ha, yani nasıllığı, keyfiyeti. Şu an benim burada oturmam keyfiyeti size malumdur, bellidir yani nasıl oturuyorum. Tamam. Ama mesela şimdi diyelim ki e, birisi bize telefon açsa dese ki ben evde oturuyorum. Ha biz o oturmasının keyfiyetini bilmiyoruz ama iman ediyoruz o oturmuş. Tamam? mı?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 Dolayısıyla buna iman etmek farzdır. El imanu bihi vacib. Ey keyfiyeti mi, e, diyor e, istivadan ne kastedildiği bellidir. Buna iman etmek vaciptir. Es sual anhu bid'ah. Ancak diyor keyfiyetiyle ilgili soru sormak bid'ah'tır. Anladınız mı? Yani diyor ki ne bu nasıl? Hatta diyor ki ihrucuhu el meclis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 Allah Azza ve Celle diyor ben razı olurum. <gülüyor> ee, e, ey, ya da Allah Azza ve Celle'nin ya da Allah Azza ve Celle'nin e, razı olması Allah Azza ve Celle'nin gadabını kabul etmiyorlar desem ne dersiniz? Gadaptan ka kasıt diyorlar ceza vermesidir. <gülüyor> Tevildir i̇şte mi? Tevildir bu.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 Rıza'yı, rıza. Hani demin dedi ya İmam Malik. Dedi ki el-istiva'u ma'lum. Şimdi buraya rıza'yı koyun. Ben diyorum ki el rıza ma'lum. Ey yani rızanın rızadan ne kastedildiği ma'lumdur. Bilinen bir şeydir. İşte onlar bunu kabul etmiyorlar. O rızayı ey ne yaptılar? Onu tevil yapıyorlar. Yani ey yani diyorlar ki buradan rızadan kasıt mükafatlandırmasıdır diyorlar. Yani ama aralarında Allah senden razı olsun diyorlar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu seni seni Şimdi Peki yok. niçin? Niçin arkadaşlar? Niçin? Tatil tatil niçin bunu yapıyorlar? Gazap. Gazaptan nedir bu? <gülüyor> <gülüyor> Onlar diyorlar ki bu, bu da diyor cezalandırmasıdır. Biz buna biz buna tatil, muaddıla diyoruz bu fırkalara. Ey sıfatların içini boşaltanlar. Şimdi burada niye böyle diyor? Çünkü diyor ki, kızan bir şey sevinir de diyor. sevilen bir şey, gülen. Bunlar diyor mahlukatın <gülüyor> sıfatları. Anlıyor musun ben? <gülüyor> Tevil buradan geliyor. Yorum. Ancak bu bize diyoruz ki ha, biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle razı olur ancak şanına yaraşır bir şekilde. Harbuki Rabbim kızdığı zaman da geri dönüşü yok. Gazap. Gazap yani? Geri dönüşü yok yani affetmiyor. Dişe kızarsa affetmiyor değil mi? Ha yok Allah affedebilir. Evet, Şu şey dedi, de evet. Bir şey kesin kızdığı zaman ha, bir şey ol dediği zaman o belki onu kastediyorsun. Onu demek. Şey, o, o ayrı bir şey. şey. Çito, bu konular var lütfen bu konular var. İnşallah bunlara geleyim. Ancak ben bu ön bilgiyi verme sebebimiz tekrar ediyorum. İsim ve sıfatlara bakış açımız Kur'an ve sünnetin ispat ettiği şeyi ispat etmek Kur'an ve sünnetin nefret reddettiği şeyi de reddetmektir. Allah kullarına karşı zalim değildir. Allah Azze ve Celle zulüm sıfatını kendinden nef yetmiş. Cehalet sıfatını kendinden nef yetmiş mesela. Ve buna benzer sıfatlar. Ama Allah azza ve Celle kendiyle ilgili ispat ettiği sıfatların hepsi de en mükemmel şekliyle ona aittir. Tamam? İnşallah cehniyeyi cehmiye yapan, müşebiheyi müşebihe yapan şey nedir?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 yarattığımdan, seni secde, secde etmekten alıkoyan nedir? Hı, He. Peki Matrudi akidesine göre ne demektir yet? He, Bedu? Matrudilere göre yetten kasıt nedir? İlk elden kasıt. Kudret Kudrettir. Yani, Allah-u Teala e, Kur'an ifadelerine, Kur'an'ın tebliğ metoduna baktığımız zaman bize bizim anlayacağımız dilden bize hitab ediyor. Allah'a sallallahu Doğru mu? Yani el değil de başka bir şey dese biz anlayamayız. Ama el dediği zaman eli, biz manen tasavvur edebiliyoruz. Ama, Ama da, yani Allah bize, bize evet. Allah'ın Teala bizim anlayabileceğimiz e, kapasitede bize hitap ediyor. Yoksa noksanlık bizde kendisinde değil. Şimdi değil. Hakkına yalan Bu he. böyle değil. Şimdi böyle. Bak. Yüce Allah'ın iki eli var mı? Ayette diyor ki, ayette İki elimle yarattığımdan seni secde et, e, etmekten ne alır? Koydu bu bir. Asoset Aleyhisselatü diyor ki Allah Azza ve Celle diyor, kıyamet günü gökleri bir eliyle dürer, dünyayı bir eliyle dürer. Bu iki. <gülüyor> bir dakika, duyun arkadaşlar. Ben, ben şimdi delil söylüyorum size. Üç. Allah Azza ve Celle üç şeyi elleriyle yarattı. Hadis. Bunların hepsi hadis. Sahih hadis. Diyor ki bir,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 bizim bildiğimiz eller gibi olmadığını, tamam. yüce Rabbimizin şanına yaraşır şekilde olduğu iman ederiz. Biz de iman ederiz. Tamam. Tamam. Yalnız tamam. eli hiç kabul etmeyen işte Masrutiler diyorlar ki yet, diyorlar, yetten kasıt yet. Yani yetten kasıt diyorlar. Çünkü şeyde öyle geçiyor ya. Buradan kasıt kudrettir. Ey yani kudretimle yarattığıma seni secde etmekten ne koydu Herhalde Sa'd suresi 76. ayet olacak. Ona bakarsanız görürsünüz yine iki kudretin ha, Şimdi zaten diyorlar ki Arap bilimcileri. Diyorlar ki hadi yer sizin dediğiniz gibi kudrettir. Peki yedeğin nedir? <gülüyor> Çünkü yedeğin kudret manasına bile gelmiyor. İki taşıyor. Yedeğinden taşıyor. kasıt gerçek iki eldir. O yüzden o yüzden işte burada bitiyorlar ve tevil tevil tevil tevil. Şimdi ne ne oluyor? Maalesef esas aldıkları görüş Esas yani koydukları kaideler usulde hata olduğu için mecbur hepsini tevil ediyorlar. Şimdi ben bu örneği vermemin sebebi müşebihe dedi ki Allah'ın Azze ve Celle elleri haşa mahlukatın elleri gibidir. Cehmiye dedi ki ne böyle bir şey yoktur. Allah Azze ve Celle bu, bu, bunlara efendim e, sahip değildir. Ehli sünnet vel cemaat dedi ki evet ayet ve hadisler ispat etti ki Allah'ın elleri var ancak biz biliyoruz ki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 Leysa kemislihi şey. Leysa kemislihi şey. Ey, onun hiçbir misli yoktur, benzeri yoktur. Burada cevap kime <gülüyor> dir? Müşebbiheydir. Müşebbihe kime benzetmişti yaratılmışlara? Allah Azza ve Celle cevap verdi. Dedi ki Leysa kemislihi şey. Dedi onun hiçbir misli yoktur dedi. Ona cevap.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 o bir yönleriyle. Bana bu ikisinden sormayın, o bir yönlerini sorun. Dedi. Allah aynı bir beşer gibi. Haşa. Bu kadar sapık fırkalar oldu yani bunlar. Sakalı niye saymamış? Bir e bunları acizlikten sayıyor bu ikisini. Bunlar. Yani sakal ve e, cinsiyetle ilgili olan. Bu ikisini diyor. Bana sorma. Ey yani bununla ilgili bilgi yok yani. Tamam mı? Ondan sonra diyor ki, onun dışında diyor, bana dilediğinizden sorun. Haşa vakıla.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 cisimlendirmediğimiz gibi. Biz diyoruz ki, bakınız, وَلَهُ يَدَانْ Ey onun iki eli var! وَلَا تَشْب۪يهُ وَلَا تَجْس۪يهُ وَلَا تَعْت۪يلُ وَلَا تَك۪يهُ Teşbih yapmadan, cisimlendirmeden, keyfiyetlendirmeden ve taatil de yapmadan biz diyoruz ki ne şanına yaraşır iki eli var. Yüce Rabbimizin haber verdiği ey yani Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini bu şekilde ispat edecek nefret ettiğini de nefret edeceğiz. Yani bu konuda akla yer vermeyin. İmana yer verip iman edin. Bitti, Şu an bunlar ortalığı karıştırmasaydı yani bu tatilciler, muhasılah böyle bir sorun yoktu. Herkes diyecektir Rabbim, Allah aşağı şey istiva etmiştir. Bitti gitti. Doğru. Aynı İmam Malik'in dediği gibi min me minel mescid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 Teşbih de yapmıyor. Demin dedik ya tekrar edelim. Tekrar edelim. Ve evet. la teşbih, ve la e, teczil, ve la tatil, ve la evet. ne demek arkadaşlar? Keyfiyet Keyfiyetlendirme. Keyfiyetlendirme. Yani nasıllığı. Efendim tatil ne demek? Başka İçini boşaltmak. Evet. Tecisim ne demek? Cisim Cisim. Cisimlendirmek. Cisim. Cisimlendirmek. Teşbih ne demek? Benzetme. Benzetmek. Benzetmek. Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam diyor. Gecenin son üçte biri Rabbimiz dünya semasına iner evet. ve der ki yok mu dua eden duasını kabul edeyim. Yok mu az diley dileyen onu affedeyim. Yok mu isteyen ona vereyim. Biz bu hadise iman ederiz. Yüce Rabbimiz evet. gecenin son üçte biri dünya semasına iner. Evet. Peki soruyorum. Nasıl iner? Evet. Evet. Ve la dedik. Evet. İner. Şanına yaraşır şekilde evet. iner. <gülüyor> Şanına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 Anladık mı arkadaşlar? Yüce Rabbimiz aşağı istiva etti şanına yaraşır şekilde istiyor. Ancak kelimeleri bozmuyoruz. Dikkat edin. Nuzuldan kasıt kitaptır desek bitirdik kelimeyi öldürdük. Tahribi bitti. Tamam mı? İstivadan kasıt tenceredir dersek ha, anlamı bozduk gitti. O yüzden Arapça Arapça mana itibariyle kelimenin manası ortada. İstivanın da ne olduğu ortada?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 ancak bu iki fırkayı anlamak için bu ikisi ortasındayız. Demin dedik ya vasatız. Bakınız, biz ümmetler arasında da en vasat ümmetiz. Değil mi? Allah ayette demiyor mu sizi vasat bir ümmetli oldu? Evet, vasat bir ümmetiz. Bizden önceki ümmetler içinde de vasatız. Bu yetmiş iki fırka içinde de vasatız. Ve kurtulan fırka ehli sünnet ve cemaattir. Allah Azze ve Celle bizi onlardan قف انتهى ايش اه انقضت التهي انت إيش انقاذ ايش هاك إيش هيك شو خلصت بيقول خلصت لا ما خسرت الجلسة دوان. العرعور رحمه الله يقول النقطة البحث انتهى النقطة اللي انتهى اللي حنذكره تمام يا اخي برا عم يختار علي أمسلي بدي تفسير يعني شوي هلا انتهى يلا مانش شيء ما بدك مبدك أنت تفسير؟ لا تفسير لا شو اسمه على بالي هذا موسى عليه السلام. إيه. وتمسّر بأهله فأنا جانب الطور النار. إيه. فذهب إلى النار القصة يعني هناك رأى رأى ربه. ما را ربه, ربه؟ أو كلما ربه كل ما ربه. ها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 نعم. ها ال ال الصحيحه يعني الصحيحه القول القول الراجح. الله عز وجل هو كريم نعم. كلم الله موسى نعم. كلم الله عز وجل مع محمد عليه السلام والسلام في الميراج نعم. الله عز وجل بس هو كان في الأرض موسى إيه؟ في الأرض. هو في الأرض يا الله عز وجل هو كريم. احتجوا جماعات مثلا الصوفيين او كذا يقولوا كلموا موسى في الارض شون انت عدتقول السلفيين انه كان في السماء اي شون يكون نحن بنقول نحن نقول نحن نقول يسير القمر معنا كيف تسير قمر معنا هيك نحن نمشي يسير القمر وتمشي تمشي معنا الله عز وجل لا, لا اله الا الله هؤلاء الصوفيين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 وفي بعلمه في كل محا، عرفت؟ ها هو يفتكر يقول نعم. كيف يسمعنا؟ نعم. هو يشبه كمان يعني يسي يسي, يسي رب العالمين مثل الـ مثل الـ الخلق الله حاشا, حاشا وكلا يقول كيف يسمعونه هو في السماء حاشا هو رب هو معكم كنتم؟ هو معكم أينما كنتم؟ الله أكبر يعني إن شاء الله. نحن يعني ما نحكي على رجل ما نحكي على على جبل نحن نحكي على رب العالمين خالق كل شيء فهمت يا ربي يعني عقلنا قاصر على التشبيه أحسنت هذا كلام الصحيح نحن عقلنا ولا يدرك الأنصار يعني الجن قال قل أنه استمعنا فرمى الجن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 Semaniye yani 18 sekiz tane melek taşır diyor. Ancak şunu söyleyeyim. Aisset Vesselam diyor kulak memesiyle arşı taşıyan meleklerin kulak memesiyle diyor omuz arası yedi yüz yıllık bir yol mesafesindedir. Diyor. Şimdi o onun lafı oldu da yani ben şunu söyleyeyim. Dikkat edin Aisset Vesselam diyor ki ne? arşın melekleriyle ilgili diyor bilgi vermemez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 Diyor ki, وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا, اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Dolayısıyla Allah Azze ve ya da Umar Radiyallahu diyor ki, şey, Allah Azze ve Celle ayette Ebu Bekir diyor ya, La تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَةٌ Diyor ki, Hüzünlen, hüzünlenme. Allah bizimle beraberdir. Şimdi buradaki beraberlik, nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Biz buna biliyorsunuz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 Evet Güzel bir örnek verdi. Ayetteki örneği verdi. Diyor ki kocasıyla ilgili diyor sana şikayette bulunan Allah bulunan kadını Allah işitti ayette. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha diyor. Aynı orada diyor kadının ne dediğini işitmedi.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 Basit Sözünü, olarak... E, Ahmet İbn Hanbel'e e, <gülüyor> müsbet edildiği için kendisi bu sözü söylemiş midir? Ya, Ahmet İbn Hanbel'in böyle bir sözü yoksa Allah Allah, onlar maalesef yani iftira ediyorlar. Birçok konuda iftira ettikleri Allah Allah. gibi. Ee, yani adam diyor ki sözde Mahmud Efendi Cübbel'i Ahmet'le ilgili istihareye yatıyor veya yatırıyor neyse. Bir de istihareci bilmem kim varmış onların. Bunu açarsak ben size gösterebilirim nerede anlatıldığını. Ee, herkes